kıyamet suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Hayır kıyamet gününe yemin ederim Hayır kendini kınayan nefse de yemin ederim İnkarcı insan kemiklerini asla bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor Evet biz onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücü yetenleriz Aslında inkarcı insan Kıyamet günü de ne zamanmış diye sorarak önündekini yani ahireti yalanlamak ister. İşte gözler kamaşıp şimşek çaktığı, ay karardığı, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman işte o gün inkarcı insan acaba nereye kaçmalıyım diyecektir. Hayır, sığınacak hiçbir yer yoktur. O gün varılacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün dünyada yapıp öne sürdüğü, ve yapmayıp geride bıraktığı ne varsa insana bildirilecektir Bir takım mazeretler ileri sürmeye kalkışacak olsaydı bile artık insan kendi kendinin şahididir Ey suçlu kişi artık onu yani hakkındaki hükmü çabucak almak için dilini kımındatma Şüphesiz ki onun toplanması ve okunması sadece bize aittir Biz onu okuduğumuz zaman okunuşunu takip et sonra onu açıklamak da sadece bize aittir Hayır, doğrusu siz çabucak geçeni, yani dünyayı seviyorsunuz, ahireti bırakıyorsunuz. O gün bazı yüzler, Rablerinin kararını beklerken ışıl ışıl olacaktır. O gün bazı asık yüzler de vardır ki, bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını anlayacaktır. Doğrusu can köprücük gemiğine dayanıp tedavi edebilecek kimdir dendiğinde, bunun gerçek bir ayrılık olduğunu anlayıp bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün varılacak yer sadece Rabbinin huzuru olacaktır. İnkarcı kişi hem gerçeği onaylamamıştı, hem de Allah'ın dinine destek olmamıştı. Aksine yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kibirlenerek kendi inanç ailesine gitmişti. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Sonra tekrar yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor? İnsan akıtılan meninin yani spermin bir kısmından oluşan bir nutfe yani zigot değil miydi? Sonra bu zigot alaka yani embriyo olmuş, Allah onu insan biçiminde yaratıp şekillendirmiştir. Allah o meniden de iki eşi yani erkek ve dişiyi var etmiştir. Bunu yapan kudretin ölüleri diriltmeye hiç gücü yetmez mi?